Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Julia Kaya Ere teşekkür ederiz. Diğer kam. Sosyal Fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Herkese merhaba. Açık Radyo 94.9'da diğer kamda Rauf Kösemen'le birliktesiniz. Yayın masamızda Ayberk Çanatçı var. Canlı yayındayız. Ortağım Damla Özler bugün e, masada yok. E, bu ikinci haftası masada olmamasının ama e, bir sorun yok. Sağlığı yerinde. E, üzerinize afiyet toplumsal cinsiyet üzerine bir seri film çekiyoruz. <gülüyor> o e, meseleyle ilgileniyor kendisi. O yüzden bu haftada yalnızım. Daha önce konuşmuştuk çeşitli kereler. E, bir tekrarlamakta fayda var diye düşündüm. Kampanya kavramı üzerine. Bir toparlayıcı tekrar bir program yapsak hiç fena olmaz. Aslında hepimizin de bir fikri var zaten bu mesele üzerine ama tazeleyici olsun başlayalım o zaman. E, iletişim kampanyası ne demekten başlayalım böyle yalnız başına bana kimse soru sormadan ya da ben kimseyle söyleşmeden bir program yapacağım kendimle söyleşiyor gibi olacak. E, bakalım olacak galiba terimin kökeninden başlayayım. Kampanya terimi Latin kökenli dillerin çoğunda aynı sesle ifade ediliyor. Yani kampanya, campaign, kampan, kampana gibi. Kampanya açık arazi savaş alanı anlamına geliyor Latince'de kökeni. Bu anlamı da Roma İmparatorluğu'nun savaş başlatmak için kur, üst kurduğu İtalya'daki kampanya ovasından alıyor. Yani Romalılar savaşa gitmeden önce bir yerde bir üstleri var, o üstte toplanıyorlar... E, gerekli olan taktik, stratejik, eğitim e, vesaire gibi ihtiyaçlarını orada karşılıyorlar. E, sonra da bir harekata çıkıyorlar. E, i̇şte bundandır ki kampanya Romalılar için aslında bir askeri hareket demek. Yani bir topyekün harekat, topyekün hareket demek ya da e, bugüne tercüme edersek. Ama e, pek çok alanda olduğu gibi bir askeri terim genişlemiş, alanını da genişletmiş, hayatın tam kalbine gelmiş, oturmuş. Kampanya böyle bir şey. Şimdi sadece, zaten sadece kampanya dediğimizde de tek bir şeyden de söz etmiyoruz. Yani hani savaş terminolojisinin e, kullanılmasının da böyle bir e, şeyi var işte. E, o, olumlu tarafı var. Çünkü e, ne yazık ki e, olumlamadığımız e, ve olumlayamayacağımız savaş aslında entegre bir şekilde yapılıyor. Terim'in özünde askeri kampanya var. Ve e, diyor ki bu, bu e, terimin tanımı askeri harekat... ...savaşın nihai sonucunu belirlemek üzere... ...uzun vadeli ve belirleyici bir stratejik plan çerçevesinde yapılan... ...harekat ve çatışmaların toplamı diyor. Yani muharebelerin, etkinliklerin, ee, çeşitli parçaların bir arada düşünülmesiyle oluşuyor kampanya. Şimdi buradan bakınca yapılan tüm kampanyaların aslında özünde ne olduğunda görmek mümkün. Şimdi bir çatışma olacak. Yani ister zihinsel, ister değerler sistemi, isterse çıkar çatışması olsun... Bir çatışma olacak çünkü değişmesi istenen bir durum var ortada. Kampanya bunun için yapılıyor. Kampanya bu durumu değiştirmek için yola çıktığına göre... E, ...o zaman e, bu durumu değiştirecek bütün enstrümanları, bütün dili, bütün söylemi... ...kurgulaması, ele alması, e, yeniden planlaması ya da sıfırdan planlaması gerekiyor. Şimdi iki tane önemli şey var yani burada. Uzun vadeli bir stratejik plan ve çok katmanlı çeşitli hareketlerin üst üste binmesinden ya da yan yana durmasından oluşan bir bütünlük. Şimdi tabi sadece bu işin askeri tarafı kampanya dediğimizde askeri tarafı konuşulmuyor günlük dilde. E, aşina olduğumuz bir yüzü daha var yani en çok e, konuşulan şeylerden biri olur siyasal kampanyalar. Yani işte bir adayın adıyla anılır, bir partinin adıyla anılır, seçim kampanyası denir, belediye seçimleri, yerel seçimler kampanyası denir, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası denir yani. Aslında kampanya sözünün en yaygın kullanımlarından bir tanesi budur. Savaş kullanımı ortadan kalkmıştır günümüze geldiğinde. En temel tanımıyla siyasal kampanyalar şöyle tanımlanıyor. Karar verici süreçleri etkilemek ya da belli bir siyasal hedefi gerçekleştirmek için... ...toplumun ya da belli toplumsal kesimlerin desteğini amacı, desteğini almak amacıyla sergilenen organize çaba. Evet yani... ...bir organizasyon vurgusuna özel e, bir şey var e, gördüğünüz gibi. E, bizim bildiğimiz, bizim e, alanımızda, sosyal fayda alanında... ...sosyal sorumluluk alanında ya da sosyal etki alanında... ...gördüğümüz bir diğer tanım da savunuculuk e, koyduğu kampanya tanımı. Savunuculuk kavramlarının koyduğu kampanya tanımı. E, bu, da, bu tanım da şöyle diyor. Bir kişi veya grubun amacı doğrultusunda... ...kamu politikalarını, kaynak paylaşım süreçlerini ve toplumsal duyarlılığı isteği yönde, istediği yönde etkilemek üzere... ...siyasi, ekonomik ve sosyal kurumlara müdahale etmesi diyor. Evet bu tanım bugün bizim üzerinde konuştuğumuz bir e, ve üstüne sohbet edeceğimiz tanımı oluşturuyor aslında. Ama tabii bunun alt kırılımları var yani iletişim kampanyası diye bir şey de var mesela böyle baktığınızda. Biz odak olarak genellikle diğer kem'de ondan önce hemzeminde iletişimi odamızı alıyorduk. Diğer kem'de sosyal faydayı odamızı alıyoruz. Biraz daha genişlettik. Ama yeri gelmişken iletişim kampanyasından da söz edelim. Onun da tanımı şu. Tek bir tema ve fikir etrafına örülmüş çeşitli mesajların belirlenmiş bir zaman dilimi içinde farklı mecralar kullanılarak bütünlük bir biçimde topluma iletilmesi. Özellikle sivil toplumda savunuculuk ve iletişim kampanyaları birbirine karışıyor. ...yani böyle de bir meyil var zaten... ...böyle bir eğilim var... ...ama bunlar farklı dinamikleri olan şeyler... ...ve birlikte kurgulanması gerekiyor... ...birlikte yürütülmesi gerekiyor... ...ama iki ayrı iş son noktada... ...bir tanesinde... ...bir mesaj bütününün... ...hedef kitlelere aktarılmasından söz ediyoruz... ...bir tanesinde ise... ...farklı farklı iradelere yönelik müdahalelerden söz ediyoruz. Bu irade kamu iradesi olabilir. Yani bir belediye olabilir, bir bakanlık olabilir, bir bölgedeki toplumsal yapı olabilir. Buna bir savunuculuk yoluyla müdahale ediliyor. Ve buradaki savunuculuk denilen aslında kelimenin anlamına da yakın bir şey var, karşılığı var. Herhangi bir konuda savunduğunuz düşünce sistemini bu anlattığım odaklara kabullendirmek istiyorsunuz. Birinci amacınız bu oluyor. Şimdi bir iletişim kampanyasından söz ettik ve oradan devam edelim. Belli bir kitle üzerinde farkındalık yaratmak için yapıyor olabilirsiniz mesela iletişim kampanyasını. Ee, eğer böyle yapıyorsanız savunuculuğu eklemeden yapabilirsiniz. Yani bu bir farkındalık kampanyasıdır. Kavramları insanların gündemine getiriyorsunuzdur. Ama bir toplumsal dönüşüm yaratmayı hedefliyorsanız... ...bu durumda savunuculuk kampanyanızda, iletişim kampanyanızda... ...yan yana, el ele, e, iç içe yürümek zorunda. Şimdi bir yandan e, savunuculuk faaliyetlerini yürütürken... ...bir yandan da etkinlikler, konserler, yürüyüşler gibi yöntemler kullanabilirsiniz. Yani genellikle sosyal fayda kampanyalarında, sosyal fayda iletişim kampanyalarında böyle oluyor. İlanlar yapılabilir, afişler, sosyal medya kampanyaları yapılabilir. Televizyon ve radyo kullanılabilir. Ee, çok değişik hani viral yayılım dediğimiz yeni dönemde ya da eski dönemde... ...böyle gerilla reklamcılığı falan dediğimiz yöntemler kullanılabilir, farklı mecralar kullanılabilir... Kampanyalar için şarkılar oluşturulabilir ve çeşitli e, iletişim tekniklerinden burada yararlanabilir, yararlanabilir. Hatta yani oluşturulan şarkılar yeni yazılabildiği gibi popüler şarkıların müzikleri de alınıp üzerine yeni sözler yazılabilir. Bunun şöyle bir güzelliği var, toplumsal hafızada yer edilmiş melodiler kullanıyorsunuz böyle olunca. Bu yüzden de kolay tekrar edilebilir, hatırlanabilir ve tabii ki insanların da bir duygu üzerinden yakınlık hissedeceği araçlarla bunu aktarabiliyorsunuz. Şimdi burada önemli olan başa dönersek kampanyanın enerjinin ortaklanması meselesi. Bunu tek tek bütün şey tekrar tekrar bütün program boyunca duyacaksınız. Tek bir potaya akıtmak gerekiyor enerjiyi. Çünkü zaten kaynakları çok olan şeyler değil sosyal fayda kampanyaları ya da sosyal etki yaratmak isteyen yöntemler, etkinlikler. Kaynakları çok fazla olmadığına göre bunu tek bir poça, potaya akıtacak şekilde bütün parçaları kullanmak gerekiyor. Şimdi şarkılardan söz ettik. Bir şarkı aracı ver, arası vereceğiz. Sonra devam edeceğiz kaldığımız yerden. Ee, şarkı arasının konumuzla ilişkisi biraz zayıf olacak bu sefer ama bir selam çakalım istedik. Moğolların 50. yılı. Ee, buradan bir selam gönderelim ama selamımız kendi seslerinden olmasın. Benim de çok sevdiğim bir rak yorumcusundan gelsin. Hayko Cepkin söylüyor ıssızlığın ortasında. Gördüm geçenlerde görmez olsaydım ah olsaydım içime şeytan girdi sandım keşke hiç uyumasaydım keşke hiç uyumasaydım bir düş gör Geçenlerde görmez olsaydım ah olsaydım içime şeytan girdi sandım keşke hiç uyumasaydım keşke hiç keşke hiç Deşime duman düşman Essenstern ortasında. Und ortasında sind ortasında Evet, kendimizi zaman zaman böyle hissediyoruz sızlığın ortasında ben Rauf Kösemen hem e, Diyarkam'da evet dilim sürçtü eski programımızın adını söylüyordum az kaldı Diyarkam'da e, Diyarkam'da kampanyalar üzerine konuşmaya devam ediyorum heyecanlı yayındayız şimdi kampanya kavramının e, ne manaya geldiğini anlattık biraz savaş terminolojisinden gelen e, bir altyapısı olduğunu söyledik şimdi bu kampanyaların o alt kırılımlarında da ortak yönler e, olmalı demiştik. Orada bir müzik arası vermiştik. Bu ortak yönler üzerine biraz konuşalım. Bir kere bir hedef olması gerekiyor. Ortak bir hedef. Bu hedefe gitmeyi sağlayacak olan bir stratejik plan. Yani önceden yapılmış bir plan. Bir stratejik planlama. Bu hedefle stratejik plan arasındaki ilişkiyi kuracak olan bütünlük. Yani bu bütünlüğü sağlamak üzere de bir organize çaba, bütünlük ve organizasyon yeteneği ve bir çaba gerekiyor. Ve bütün bunların ortaya konulacağı medyalar, mecralar, araçlar, insanlar ve çeşitli toplumsal ortamlar gerekiyor. Yani işte toplantılar, iletişim araçları, bir takım alanlarda yapılan etkinlikler gibi... Şimdi aslında bu meseleyi gazeteciliğin 5N1K'sından uyarlayarak toplamamız mümkün. Lafın geldiği yerde anlatacağız devamını ama bir harf daha ekliyorum ben 5N1K'ya. Buna da Ö diyorum. Yani ölçümlenme. 5N1K bir Ö. E çünkü sosyal dönüşümlerin ne olduğunu ölçümlemiyorsanız e, yaptığınız işin nereye gittiğini de bilmiyorsunuz demektir. Kampanyanın sonlarına mutlaka, kampanyanın içine mutlaka ölçümleme de yerleştirilmesi gerekiyor. Şimdi ne yapıyoruz diye bakacağız öncelikle. Ne yapıyoruz? Yani hedefimizi tanımlarken e, kullanacağımız şeylerden biri bu. ...net belirlemek gerekiyor hedefi... ...ama bunun için alanı da kontrol etmemiz gerekiyor... ...sadece kendi hedeflerimizden söz ettiğimiz... E, ...durumlar olamaz... ...hedefimizi değiştiren, belirleyen... ...onu sağdan soldan etkileyen bir takım durumlarda vardır... ...ve bu alanda belirlenir... ...çoğunlukla... ...net olduğu da varsayılır bu hedeflerin... ...ama eğer yazılı bir strateji belgeniz yoksa... ...yani bir planınız yoksa... ...hedef bulanıktır... ...çünkü siz aksiyon aldıkça, siz hareket ettikçe... E, ...kafanızdaki gerçeklik değişir, okuma biçimleriniz değişir ve bu sizin başta koyduğunuz hedeften farklı e, şekilde davranmanıza... ...hedefin genişlemesine ya da daralmasına neden olur. Eğer yazılı bir belgeniz yoksa bunu ölçemezsiniz. Hedeflediğiniz anda daha önce ne yapıldığına bakmanız lazım. Şu anda neler yapıldığına bakmanız lazım. Var olan durumun ne olduğuna ve neye dönüştürmek istediğinize bakmanız lazım. E, daha da önemlisi... Sizinle birlikte ya da bizimle birlikte diyelim kampanyayı ortaya koyan irade kimse artık. Bizimle birlikte davranan ya da davranabilecek olan başkaları var mı? Yani yanımızda yer alanlar var mı? Karşıtlarımız var mı? Kayıtsız kalacak olanlar var mı? E, ve tabii daha önemlisi kaynaklarımız ne? E, bu kaynaklarla ne yapabiliriz biz? İnsan kaynağından mali kaynağa kadar, e, mekansal kaynaklara kadar pek çok şeyden söz ediyoruz kaynak dediğimiz zaman zaman zaman Diyakam'da ve önceki programımız hem bahsetmiştik. Değerler sisteminden söz etmiştik. Yani bir sosyal fikri savunurken o sosyal fikrin savunulması için başka sosyal değerlere hasar vermeden ilerlemek için gereken yol haritası. Böyle bakınca da kırmızı çizgilerimiz var mı yani bu ne yapıyoruz meselesinin içinde. Yani bir başka yere zarar verebilir miyiz? Vermemek için bir takım şeylerimiz var mı? Yasaklarımız var mı? Onlara bakmamız gerekiyor. E bir sonraki soru hani ne yapıyoruz? Beş neye bir ka? İkinci soru neden yapıyoruz? Neden kaynak ayırıyoruz durduk yere? Yani bu, soru, bu sorun bu kadar önemli mi? Niye bir gürültü çıkartıyoruz? Sitreşim yaratıyoruz? E, buna değer mi? Mesajımız anlaşılır bir mesaj mı? Yani neden insanlar bu mesajla ilgilensinler? Genelde eksik bırakılan bir şeyle bu neden ilgilensinleri tamamlayın. Bir çağrımız var mı? E, ...bütün bunlara baktığınızda neden yaptığınızı... ...anlamanız mümkün oluyor bu soruları yanıtladığınızda. Sonraki aşama kime sesleniyoruz? E, net ve kesin bir tanımla ifade etmek gerekiyor. İşte hedef kitle analizi yapmak gerekiyor burada. E, hedef kitlemiz kampanyamızın konuşacağı kişiler. Şimdi daha önceki... E, Kampanya meselesini ele aldığımız ya da başka şeyleri ele aldığımız daha önceki tartışmalarımızı, daha önceki programlarımızı söz etmiştik. Hedef kitle kitlenin önemini konuşmuştuk. Doğru iletişimin bir hedef kitleyle beraber nasıl hedef kitleyi gözü alarak nasıl yapılacağını konuşmuştuk. Biraz onlara tekrar o programları dinleyenler için biraz tekrar olacak ama tekrar üzerinden gidelim. Şimdi biz hedef kitleden söz ediyorsak. Aslında e, burada çeşitli katmanlardan söz ediyoruz demektir. Yani tek bir blok şeklinde davranan insanlardan ya da e, kurumlardan söz etmiyoruz. Her birisinin kendine has davranış değişiklikleri var. Kendine has hedefleri var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için ortaya koydukları performansların kaliteli olması, olmaması... E, ...çok güçsüz görünen bir şeyin performansının, bir sosyal organizmanın performansının çok iyi e, olması ya da... Ee, bazen yığınlarla insana yaptırtamadığınız bir şeyi bir ünlünün çıkıp söylediğinde onun yapılabilmesi gibi e, buradaki e, değişkenler çok fazla. Böyle olunca da hedef kitle dediğinizde de, hedef kitlede segmentlere ayrılıyor. Yani işte e, ünlülerre hedefleyerek şunu yap, yapacağım. İşte bu okulda okuyan öğrencileri hedefleyerek şunu yapacağım Okulun öğretmenlerini hedefleyerek şunu yapacağım Ama mahalleliye de bunu söyleyeceğim gibi Bir hedef kitle segmentasyonuna ihtiyacınız var Bu segmentasyonu yapabilmek için ise Probleminizi iyi ifade etmek, iyi tanımlamak Ve bu problemle kimin neden ilgilenmesi gerektiğine dair Projeksiyonunuzu güçlü bir şekilde ve detaylı bir şekilde yapmış olmanız gerekiyor yani kampanya dediğiniz şey aslında en temelde çok sağlıklı, sağlam bir analizle oluyor. Şimdi çok yapılan bir hatadır. Bu analizleri kendimiz bakarak yapabileceğimizi zannederiz. Yani bakarız biz tanıyoruz zaten bu hedef kitleyi, bu toplumu veya bu e, kamu kurumunu. O bu konuda şöyle yapacaktır deriz. E, pek öyle olmuyor işin doğrusu. Yani bizim deneyimlerimizde de öyle olmadığını gördük. Beklediğiniz davranışları sergilemiyor ee, ...insanlar, kurumlar e, ezberlediğiniz e, söylemlerle karşınıza çıkmıyorlar. E, daha da önemlisi siz kampanyanızla ilgili bir ön araştırma yapmak üzere diyaloğa girdiğinizde aslında bir müzakere başlatmış oluyorsunuz. Müzakere başlatmak demek karşınızdakinin de dönüşmesi demek. ...yani hedef kitle dediğiniz... E, ...grubun ne olduğunu, kim olduğunu... ...neye nasıl tepki vereceğini... ...önceden öngörmek yerine onlarla... E, ...müzakere ederek anlamaya çalışırsanız... ...bu sefer aslında... ...önceden öngördüğünüz şeyden farklı bir duruma da... ...getirmiş oluyorsunuz onları... ...ve bu durum aslında sizin... ...neler söyleyeceğinizi de değiştirmiş oluyor... ...tonunu değiştiriyor, sertliğini değiştiriyor... ...yumuşaklığını değiştiriyor... E, ...işte frekansını değiştiriyor... ...zamanlamasını değiştiriyor. Ne kadar süreyle bunları söyleyip söylemeyeceğinize dair... ...süreç planınızı değiştiriyor. Ve... E, ...sizin iletişiminizin yerine... ...daha verimli ulaşıp... ...ulaşmayacağının kaderini belirliyor. O yüzden burada... ...biz bir sosyal e, fayda... ...işinden söz ediyorsak... ...hedef kitle diye tanımladığımız şeyle... ...daha kampanyanın en başından itibaren... ...iletişime geçmiş oluyoruz. Geçmiş olmamız bekleniyor. Şimdi... ...ne demiştik, hani neydi buradaki şeyler, ne yapıyoruz, neden yapıyoruz, kime sesleniyoruz demiştik. Şimdi bunların üçünü verdiğinizde aslında nasıl sesleneceğiniz meselesine geliyorsunuz. Yani kampanyanın bir tonu olacak, bir dili olacak, diskuru olacak, bir söyleme olacak. E, nerede söyleyeceksiniz, ne zaman söyleyeceksiniz? E, yani mecralarınız olacak nerede söyleyeceğinize dair. Ne zaman söyleyeceğinize dair bir zaman değişkenine bağlı bir iletişim planınız olacak. E tabi bu zaman değişkeni dediğinizin yani işin doğrusu bu, bu bütün bu süreçlerin hepsinde paydaşlarınız ve karşıtlarınız olacak. Zaman değişkeni dediğinizin işte sizin zaman değişkeninde karşıtım ne olabilir diye e, ilk bakışta fark edemediğiniz şey bir bayram sizin karşıtınız olabilir mesela zaman değişkeninde. Yani sesinizin duyulmasını örtecek herhangi bir şey iyiye niyetli ya da kötü niyetli. ...ya da sizin de zaten içinde bulunmaktan rahatsız olmayacağınız ya da kıvanç duyacağınız herhangi bir şey... ...o zaman değişkenin içinde sizinle rekabet ediyor olabilir. O zaman o zaman değişkenin içinde belki rekabeti ortadan kaldırmak üzere o bayramın üstüne oturtacaksınız kendi iletişiminizi. Eğer uygunsa yaptığınız kampanyanın dili, söylemi veya işte meselesi uygunsa. Bunların hepsi üzerinde ince ince çalışmak gerekiyor... E, ama bir de hani bu çalışmaya ek olarak bir ölçümlemeden söz etmiştik bu 5N1K'ya ek olarak. 5N1K bir ı. Bu e, özellikle son yıllarda bunsuz olmaz, ölçümlemesiz olmaz bir sosyal fayda kampanyası diyoruz biz. Özellikle işe yarayıp yaramadığını anlamak için bir kere öncesinde bir ölçme yapmak gerekiyor. Etki ölçümü yapmanız gerekiyor. E, sonrasında etki ölçümü yapmanız gerekiyor neyin değiştiğini anlamanız için. E ...bunlar için kaynak ayırmanız gerekiyor. Yani kaynak planlama sırasında, stratejik planlama sırasında buna ihtiyacınız var. Bu kaynaklar illa maliyet olmak zorunda değil. Ama bu işin gerçekten işe yarayıp yaramadığını, yapılıp yapılmadığını görmenin... ...daha da önemlisi e, yapılan hatalardan yani iş olmuş olabilir ama yaparken bir, bir takım hatalar yaşamış olabilirsiniz. Bir, bir takım deneyimler e, geçmiştir buradan size. Daha da önemlisi bunlardan öğrenip... İyi sonuç veren uygulamaları tekrar etmek, iyi sonuç vermemiş olanları e, uzaklaştırmak ya da onları revize ederek daha iyi sonuç verecek şekilde ortaya koymak şansınız olacaktır. Ölçümlemek bir kampanyanın olmazsa olmaz parçası aslında. Biz bugüne kadar, bugüne kadar demeyeyim ama hani bir 5-10 yıl öncesine kadar bu ölçümleme meselesini hemen hemen hiç kamuoyunda tartışmıyorduk. Hemen hemen hiç bunu gündeme almıyorduk. Bununla ilgili özel kurumlar yoktu. Bununla ilgili ee, uzmanlaşmış insan kaynağı çok zayıftı sadece bir araştırma şirketine mevcut durumu anlattırmak e, anlamak üzere araştırma yaptırmak gibi algılanıyordu ama öyle değil burada e, bir analiz yapmak gerekiyor e, ve bu analizde belli ...bu işin nasıl yapılacağına dair bir takım ustalıklar üretmiş olan insanlar tarafından yapılması gerekiyor. Ya bunların arasına katılmak, bunlardan destek almak... ...ya da kendi kadrolarınızın arasında, kampanya kadrolarınızın arasında... ...böyle insanlar bulunmasını sağlamak zorundasınız. Yani ne yapacağız, nerede yapacağız, ne zaman yapacağız, nasıl yapacağız, kime yapacağız... ...bunu iyi bilmeliyiz ama her attığımız adımı da ölçmeliyiz ve biçmeliyiz. Yani sadece bilmek yetmiyor... Bildiğimiz şeyi anlatılabilir şekilde kayda da geçirmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Ee, tamam biliyoruz ama o ne yapacağımız yaptıktan sonra değişmeye başlıyor aslında. Çünkü bir şey yaptığınızda bir etki yaratıyorsunuz. Yarattığınız etki de sizin bir sonraki adım, adımınızda daha önce planlanan şekilde ilerlemek yerine belki de bir revizyon yaparak ilerlemenizi gerektiriyor. İşte bu yüzden etki analizi önemli. Ee, son cümlelerimi yap kurmak zorundayım. Sonuna geldik programın. Kampanya anlattık bu hafta Diğerkem'de. Ee, yayın masamızda, canlı yayındaydık. Yayın masamızda Ayberk Çanakçı vardı. Ben Rauf Kösemen. Açık Radyo 94.9 Diğerkem'den hoşçakalın diyorum. Diğerkem